Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli arkadaşlar bugün sizlerle Nuh Aleyhisselam'ı konuşmaya başlayacağız. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'den sonra Tarihi sıraya göre isminden en çok bahsedilen peygamberlerden peygamberlerin önünde geliyor Hazreti Nuh aleyhisselam arada bir İdris aleyhisselam var ama onunla ilgili çok az bir bilgi olduğu için onu geçiyoruz yine selam onun üzerine olsun. Ee, i̇nşallah bu hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz, hatta pek çoğunun ismini dahi bilmediğimiz peygamberlerle yevmi mahşerde tanışmak, cennette onların meclislerinde bulunmak, e, hikayelerini kendilerinden dinlemek e, nasip olsun öyle diyelim. E, bu öğrenme sürecinin ve tanıma bilme sürecinin, ilim irfan e, sürecinin ben acizane cennette de devam edeceğini düşünüyorum. E, tabii herkesin bir cennet hayali var, bir cennet beklentisi var. Ve fiha mateş tehihil enfusu ve teladdul ayun buyurduğu için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yani cennet öyle bir yerdir ki nefislerin arzu ettiği ve gözlerin görmekten hoşlandığı her şey orada olacaktır dediği için e, ilimden öğrenmekten, tanımaktan, bilmekten, e, hikmetten özellikle zevk alanlar için cennetin sonsuz bir e, ilim ve hikmet e, süreci olacağı kanaatindeyim acizane. Rabbimden e, onların her birerleriyle yani hadiste geçtiğine göre 124 bin peygamberden bahsediliyor her birerleriyle tanışıp meclislerinde bulunmayı ve hikayelerini kendilerinden dinlemeyi Rabbim nasip etsin diyelim. Biz Nuh Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne kadar bilgi verildiyse biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin mücadelesi Kavimleriyle yaşadıkları mücadele ağırlıklı olarak anlatılır. Ee, i̇şte tarih, mekan, e, şahıs isimleri gibi detaylar çok fazla zikredilmez. Hemen hemen neredeyse hiç zikredilmez. Ee, buna dair ne kadar bilgi varsa elimizdeki kaynaklarda bilelim ki ağırlıklı olarak İsraili rivayetlerdir. İsraili rivayetlerin de tamamı reddedilmez. Bu konuda tefsirde İsrailiyat kitabına da başvurabilirsiniz. Ee, efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Öğrendiğimize göre eğer İsrailoğullarından bize aktarılan yani geçmiş kitap ehlinden bize aktarılan bir bilgi e, Kur'an'la çatışıyorsa reddedilir, Kur'an'la uyumluysa kabul edilir, ne çatışıyor ne de tasdik ediliyor belirsizse, ki çoğunluk böyledir, o konuda da susulur. Yani bir yorum yapılmaz, bir hüküm verilmez. Ne reddedilir ne de kabul edilir diyor Efendimiz. Dolayısıyla o tavsiyeye uyarak biz Kur'an'ın bize anlattığı kadarıyla ve işte bu sohbetleri niye yapıyoruz? Efendim kendi hayatımıza, kendi mücadelemize, kendi varoluşumuza oradan nasıl mesajlar aktarabiliriz oralara yoğunlaşarak efendim işlemeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh ulül azm peygamberlerden e, olarak geçer. Şimdi öncelikle dolayısıyla ulül azm e, kavramına bakmamız lazım. E, ulül azm e, azim ehli anlamına geliyor sözlük anlamıyla yani kelime yapısıyla azim ehli peygamberler Kur'an-ı Kerim'de 5 tane peygamberden işte biraz tabi doğrudan doğruya bunlar ulul azımdır diye tanımlanmıyor ama ayetlerdeki açık işaretlerden özellikle Ahsap suresi 7. ayet ve yine ona ilaveten Şura suresi 13. ayetten bu 5 peygamberin yani Kur'an'ın azim ehli diye övdüğü bu 5 peygamberin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam Hazreti Musa ve Hz. İsa e, Aleyhisselam olduğu. E, tespit ediliyor alimlerimiz tarafından bu konuda bir e, ihtilaf yok bildiğim kadarıyla e, peki ne demek neden bu peygamberler neden bu beş peygamber diğerlerinden farklı bir e, grupta zikrediliyorlar ve öne çıkıyorlar efendim e, çünkü işte e, niteli, onları niteleyen ulul azm ifadesinden anladığımıza göre bunlar azimleriyle sebatlarıyla sabırlarıyla davalarından dönmemekle hiç zayıflık göstermemekle öne çıkıyorlar Kur'an-ı Kerim bazen peygamberler hakkında mesela özellikle Hazreti Adem'in işte biz onu azimli bulmadık ifadesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Hazreti Adem hakkında Hazreti Yunus hakkında biliyorsunuz o kadar onu hani kınayan ifadeler var ki Peygamber Efendimiz'e mesela Kalem Suresinde hatırladığım kadarıyla sakın balık sahibi gibi olma yani onun yaptığını yapma diye uyarılar var dolayısıyla bazı peygamberler e, bu sebat eksikliği nedeniyle e, kınanmışlar e, Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla. Biz onlar için bu ifadeleri kullanamazdık ama ayetlerde açıkça bu ifadeler geçiyor. Bu beş peygamber de tam tersi çok azimli olmalarıyla e, şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, e, ne kadar aleyhlerine görünürse görünsün, bütün dünya bildikleri, içinde yaşadıkları bütün dünya onların karşısına bütün güçleriyle dikilmiş olursa olsun, görevlerinden davalarından asla yılmamak, asla caybamak, hiçbir zayıflık ve tereddüt, korku emaresi göstermemekle meşhurlar. Ulul Azın sözlükte İslam aslubesi'nin bize Bildirdiğine göre gayretli, sabırlı, kararlı kimseler anlamına geldi, geldiği bildiriliyor. Bu peygamberlerin, bu beş peygamberin üç ortak özelliği var. Ee, yine ansiklopedinin bize bildirdiğine göre arkadaşlar bunlar bizim e, günlük hayatımızda e, ahlakımızda özellikle bir Müslüman ahlakı ortaya koyabilmekte e, son derece temel oluşturan yani İslam ahlakının temelini oluşturan, kilit taşlarını oluşturan e, nitelikler. Bunlardan birincisi sabır, ikincisi azim, üçüncüsü de misak. Çünkü ayette, ayeti kerimede onlarla Cenab-ı Hak arasındaki bir misaktan bahsediliyor. E, sabır ve azimi tahmin ediyorsunuz ama yine de kısaca tanımını verelim. Çünkü bazen bizim Türkçemizde sabır kavramı, Azim kavramı bazen anlam daralmasına bazen anlam kaymasına uğramış olabiliyor. Ee, sabır arkadaşlar bu peygamberler söz konusu olduğunda sıkıntı bela ve güçlüklere direnip bunların sona ereceğine dair yani iyimserlik. Şimdi bazıları direnç sahibidir ama iyimser değildir. Gelecek hakkında hep kötümserdir. Ee, her gelen günün daha kötü olacağına ...inanır ama yine de işte bir e, güçlü bir karakteri vardır direnir yani e, sabırlı insanlar ise Kur'an'ın övdüğü sabırlı insanlar ise e, o güçlüklere o imtihanlara bela imtihan anlamındadır biliyorsunuz e, başlarına gelen imtihanlara belalara e, sıkıntılara katlanmakla birlikte... Katlanmak burada eziklik anlamında değil yani direnmek bir dirençle birlikte. Bunların mutlaka sona ereceğine Allah'ın vaadinin gerçekleşeceğine sonuçta zaferin mutlaka inananların ve doğru yolda şaşmadan ilerleyenlerin olacağına çok güçlü bir şekilde iman eden kimselerdir. Buna inanan kimselerdir. Bu içimizi karartan karamsarlığın, pesimizliğin, geleceğe dair işte hiçbir şeyin iyi olmayacağına dair. <gülüyor> iç karartıcı cümlelerin e, günümüzde çok fazla kullanıldığını, özellikle ülkemizde ben bunun kasıtlı olduğu kanaatindeyim. Bu arada parantez açarak belirteyim. E, bilhassa gençlerin e, ülkenin geleceğine dair içine düştükleri karamsarlık e, karamsarlığın e, kasıtlı bir şekilde pompalandığı kanaatindeyim. Ama elbette şunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ben de e, neredeyse hani bu e, aptallık düzeyinde bir iyimserlikle mağlulumdur. Bunu bu, onu çok iyi bilirim yani o duyguyu. Bunun da ideal olmadığını bilmek lazım e, bu aptallık derecesindeki iyimserlikle efendim her şeyin mutlaka kötüye gittiğini ve sonucun da kötü olacağını düşünen e, amansız kötümserlik arasında e, realist bir iyimserlik e, öneriyorum başta kendime arkadaşlar gerçekleri görmezden gelmeyen gerçeklerin farkında olan içinde bulunduğu şartları e, bütün gerçekliğiyle kavrayan ama ee, sabrettiği, azmettiği, çalıştığı, gayret ettiği ve kendi üzerine düşeni, burası çok çok önemli, her birimizin Allah'ın verdiği imkanlar doğrultusunda üzerimize düşen farklı farklı sorumluluklar var. Bunları yerine getirdiğimiz, başta kulluk sorumluluğu olmak üzere, e, duamızı, ezkarımızı, evradımızı, efendim ibadetlerimizi e, ve e, ahlaki, topluma karşı ahlaki sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece, efendim geleceğin iyi, iyi olacağına da dair bir e, efendim e, ümit içerisinde olmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize söylüyor ki e, Allah'ın rahmetinden, lütuflarından ancak kafirler ümit keser. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek e, küfre mahsustur arkadaşlar. E, Allah'ın gücüne, kudretine, her zaman iyilerin yanında olduğuna e, iman eden bir insanın e, katıksız bir pesimist, e, düşüncede olması ve geleceğe dair hep böyle karamsar, yani içinde hiçbir iyimserlik bulunmayan bir karamsarlıkla düşünmesi imanla bağdaşmayan bir durumdur. Buna değindikten sonra azmin nasıl e, tanımlandığına bakıyoruz. Tekrar edelim sabır, sıkıntı, bela ve güçlüklere direnip bunların sona ereceğine, bunların sona ereceğine güvenmek. Azim işte bu süreçte dayanıklı ve kararlı olmak demek. Yani sabır bir ee, nasıl ayıralım ikisini bazen bunlar birbirinin yerine de kullanılabiliyor Kur'an-ı Kerim'de de öyle ee, sabır bir karakter özelliği ağırlıklı olarak azim ise bir davranış o süreç boyunca bu sabrın her durumda ortaya konması diyebiliriz yani eğer küçük bir nüansa işaret edeceksek gelelim misaka arkadaşlar ee, misak Ağır bir sözleşme, kuvvetli bir antlaşma anlamına geliyor. Yani e, tabii bu peygamberlerin Allah ile yaptıkları sözleşmedir. Allah tarafından görevlendirilmiş olmaları, kendilerine başka bir seçenek sunulmaksızın yani görevlendirilmiş olmaları. Çünkü peygamberlik kesbi değildir, vehbidir. Allah seçmiştir peygamberleri. E, ona göre makamları tabii elbette çok yücedir ama sorumlulukları da bir o kadar ağırdır. Hepimizin de kendine göre... Ee, Rabbimizle yaptığımız bir sözleşme olduğunu ben e, düşünüyorum buna inanıyorum şu var ki peygamberler gibi çok açık ve hani şüphe götürmez bir şekilde e, artık bizi aşan bizi aşacak şekilde dışsal bir gerçeklik olarak bu bize bildirilmiyor bizim kendimizin bunu bulmamız gerekiyor buna ma huleka lehimiz diyebiliriz yani bizi Allah niçin yarattı hani ki erkek meşhur sözüyle e, Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir e, niçin beni bu diye devirde yarattı, niçin bu özelliklerde yarattı, benim ne yapmam gerekiyor Allah'ın bana sunduğu çünkü şu anda her birimiz hangi seviyedeysek bu geldiğimiz noktaya sırf kendi çabamızla sırf ailemizin çabasıyla gelmediğimizi değil mi? Bunda kaderini, taksimatın, rızkın yani ilmi de bir rızık olarak düşünürsek büyük bir payı olduğunu biliyoruz. İşte bu taksimatta, bu kısmette bizim için uygun görülen bu vasıfların, bu evsafın her her neyse e, acaba e, şey ne karşılığı ne bizden ne bekleniyor yani topluma karşı insanlığa karşı kendimize ailemize karşı ve Rabbimize karşı e, ne gibi sorumluluklarımız var bunu e, bizim kendimizin bulmamız gerekiyor e, bu noktada belki de peygamberlerden daha zor işimiz demeyelim ama daha bir belirsiz bu belirsizlik size zorluk gibi görünebilir ama bir taraftan da büyük bir nimet çünkü öyle olduğunu düşünüyorum Rabbim yanıltmasın inşallah çünkü yerine getiremediğimizde veyahut da onu bulamadığımızda en azından bir mazeretimiz var çünkü bize açık ve kesin bir dille bildirilmediğini ifade edebiliriz neyse böyle bir ümitle bahsettikten sonra arkadaşlar bu sabır azim ve misak sözleşme meselesine tekrar tekrar döneceğiz. Çünkü acizane kanaatim benim gözümde Nuh Aleyhisselam Arkadaşlar buna da bu aslında en sonda söylenmesi gereken bir şey belki ama hani bir çıkarım, bir son söz yerine. En başta söylemekte de bir mahsur görmüyorum. Belki çünkü bütün anlattıklarımıza bu perspektiften bakma imkanımız olur. Bu gözlükten bakma imkanımız olur. Benim bildiğim kadarıyla yani Nuh Aleyhisselam'ı şöyle düşündüm bu derse başlamadan önce. Benim kalbimde, benim aklımda Nuh Aleyhisselam nasıl bir karakter, nasıl bir e, rehber olarak yer ediyor. Bir defa e, hepimizin günlük hayatında çok başımıza gelen, sıkça başımıza gelen bir e, imtihanı var Hazreti Nuh'un. En yakınları tarafından bile anlaşılmamış bir karakter. Yani hanımı iman etmemiş, e, üstelik sadece iman etmemiş ifadesi yetersiz kalıyor. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz e, Hazreti Nuh'un hanımını ve Lut'un hanımını e, kafir kadınlara örnek olarak Sunuyor. Yani kafir kadınların öncülerinden sadece iman etmemek değil burada belki bir ihanet, belki bir karşı cenahın lehine çalışmak gibi bir haddi aşma da söz konusu. En yakınları yani oğlu iman etmemiş, hanımı iman etmemiş Hazreti Nuh'a ve bu hani bizim kendi en yakınlarımızla yaşadığımız bazen anlaşmazlıklar, çatışmalar vardır bunların süresi ne kadardır hani? Ne kadar sürer, hayatımızın ne kadarını işgal ediyor diye bir düşünelim. Bir de Hazreti Nuh'un hayatını düşünelim. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 950 yıl. O da tabii tartışmalı. Acaba bu sadece peygamberlik süresi mi yoksa bütün hayatı mı diye farklı farklı görüşler var o konuda. Oraya hiç girmeyeceğim. Bütün bu süreç içerisinde yani yaşadığı bütün o mücadelede yakın aile ailesinden destek görmüyor yani Hazreti Nuh Aleyhisselam. Neden ulul azim denildiğini şimdi daha iyi anlıyor olabiliriz. Yani insan dış dünyada mücadeleler eder, bir takım ihanetlere veya işte aşağılamalara maruz kalabilir, ters gidebilir dışarıda işleri, ama evine geldiğinde hani onu anlayan, destekleyen, e, yaptığı e, işi, gösterdiği çabayı takdir eden e, bir e, ilişki içerisinde o direnme gücünü bileyebilir. Yani daha ya ertesi gün tekrar o topluma çıktığında hani dinlenmiş üzerindeki o gerilimi atmış bir insan olarak çıkabilir. Ama Nuh Aleyhisselam öyle değil arkadaşlar. Evinde de yalnız yani öyle anlıyoruz. Bu açıdan benim için çok kıymetli bir örnek, çok kıymetli bir rehber. Tabii işte Cenab-ı Hak hani niye böyle takdir etti. Neden onun hanımının kalbine bir iman vermedi veya işte çocuklarının kalbine bir iman vermedi? Çünkü biliyoruz ki biz hani iman evet aslında kulun kendi seçimidir ama hidayet sonuçta Allah'ın elindedir. Kader konusuna hiç girmeyelim şimdi. Neden takdir etmedi? İşte o mücadele sayesinde, o çaba sayesinde. Daha e, haddimizi aşmayacaksak eğer e, daha anlaşılır bir şekilde o yalnızlığa rağmen yani o desteksizliğe rağmen Hz. Nuh'un e, 950 yıl yani bunu sadece peygamberlik süresi olarak kabul etsek bile çok çok uzun bir süre e, bu mücadelede hiç vazgeçmemesi e, efendim hiç ayaklarının kaymaması, hiç o kendi yalnızlığından dolayı şikayet etmemesi, yakınmaması çok önemli bir karakter özelliği Hazreti Nuh'u anlamamız için. Bir başka imtihanı Hazreti Nuh'un bu süreç içerisinde, bu uzun görev süresi içerisinde, peygamberlik süresi içerisinde çok az sayıda kişinin kendisine iman etmiş olması ve bunların da toplumun en alt tabakasından olması. E, bu aslında bütün peygamberlerin aşağı yukarı başına gelmiştir. Ama hani bu kadar az sayıda insan ve bu kadar çok uzun bir sürede, e, bu kadar uzun bir süre devam etmiş bir peygamberlik sürecine rağmen bu kadar az sayıda bir insanın iman etmiş olması, Hazreti Nuh'un karşısındaki toplumun ne kadar inatçı, muannet, e, küfürde ısrarlı, Efendim ve değişime kapalı, gelişime kapalı bir toplum olduğunu anlatmak açısından da önemli. Hatta bir yoruma rastlamıştım Hazreti Nuh'un ilk kez bir toplumun karşısına çıkan bir peygamber olduğunu. Zaten Hazreti Adem'e çok yakın insanların bir köy diyelim bugün için. Bir köy gibi bir arada yaşamaya başladığı ve bir peygamberin bir topluluğa gönderildiği ilk örnek olduğunu söylüyordu e, o yorumda. E, bunu kabul edecek olursak yani ilk defa bütün e, birebir değil de bütün, e, karşısında bir kitle var ve bu kitle çok inatçı e, bir kitle ve içinden çok az sayıda kişi iman ediyor bunlar da en alttakiler ve o inatçı kitle ee, zaten inatçılığın e, sonucu olarak da Hazreti Nuh'un yakasını hiç bırakmıyorlar. Yani o gemiyi inşa etme sürecinde oradaki e, empatilerimizi de yapmaya çalışacağız inşallah ayetlere başladığımızda. O gemiyi yapma sürecinde olsun, sonrasında olsun, öncesinde olsun ya alay ediyorlar ya tahkir ediyorlar ya etrafındakilerle alay ediyorlar, küçümsüyorlar. Yani müthiş bir psikolojik baskı altında Hazreti Nuh işte az önce söylediğim gibi e, ailesi tarafından da bir destek görmüyor. E, bir başka özelliği az önce zaten Ulul Azm peygamberlerden olduğu için e, anlatmıştık benim nazarımda yani şimdi benim nazarımda Hz. Nuh bir çok inatçı bir topluluğa, cahil, kaba saba, saldırgan bir topluluğa gönderiliyor ve bu topluluk karşısında tek başına yalnız ailesi tarafından bile desteklenmiyor ve buna karşın çok güç, sabırlı ve Şaşmaz bir e, karakteri var. Çok kuvvetli bir karakteri var. Biraz da sert mizahçlı. E, efendim e, en sonunda yaptığı bedduadan onu biliyoruz. Yeryüzünde gezen dolaşan tek bir kafir bile bırakma ya Rabbi diye e, bu inkarcılara beddua ediyor Hazreti Nuh. Peygamber Efendimizin de e, Hazreti Ömer'i Hazreti Nuh'a benzettiğine dair bir rivayet var. Bedir Savaşı sonrası esirleri ne yapılacağı konuşulurken biliyorsunuz Hazreti Ömer ya Allah bunların eline fırsat geçseydi. Hepimizi kılıçtan geçireceklerdi. Biz de bunları idam etmeliyiz bu esirleri. Çünkü bunlar İslam'ın aleyhine çalışan ve biz bunları serbest bıraktığımızda yine bu çalışmalara devam edecek olan e, azılı düşmanlar demişti. Peygamber Efendimiz de onu Hazreti Nuh'a benzetmişti. Hazreti Ebubekir de Hazreti İbrahim'e benzetmişti. E, bu sabırla sertliği bir arada düşünmek, sertlik demeyelim bir peygamberde olumsuz bir nitelik oluyor bu. E, kararlılık mı diyelim? E, tavizsizlik mi diyelim e, artık e, o kavramı bulmayı size bırakıyorum o yani e, içinde yaşadığı toplum nasıl küfürde e, şeyse e, ısrarlıysa Hz. Nuh'un da küfrün karşısında aynı şekilde ısrarla durduğunu ve küfre hani e, Allah'ı inkara peygamberlerle mücadeleye soyunmuş bu insanlara karşı hani tavizsiz e, bir yapısı olduğunu e, düşündürüyor bana e, o beddua meselesi e, efendim o içinde yaşadığı yani şöyle diyelim bunu nasıl toparlayabiliriz e, bir yani bir kişilik özelliği arkadaşlar hayra kullanıldığında sizi hayırda ileriye götürebilir, şerre kullanıldığında şerde ileriye götürebilir. Dolayısıyla o ahlaki nitelikler yani mizaç dediğimiz, doğuştan getirdiğimiz veya içinde yaşadığımız toplumun bize kodladığı daha sonra kendi hani bilinçli tercihlerimizden çok daha önce çocukluk yaşlarımızda bize kodladığı o davranış örüntüleri arkadaşlar veya işte doğuştan getirdiğimiz mizaç kötü ya da iyi değildir. Bunlar kötüye de kullanılabilir. İyiye de kullanılabilir. Bunu hep örnek veririm. Bazen mesela işte Çeçenistan'daki mücadele için söylemişlerdi. O dönemde okuduğum bazı yorumlarda işte Ruslara karşı ilk mücadeleyi ve en derin mücadeleyi Çeçen mafyası diye bilinen grupların yürüttüğünü söylemişlerdi. Dolayısıyla yani sizde, sizdeki bir nitelik şerre kullanıldığında Allah, sizi Allah'tan uzaklaştıran insanlara zararlı kılan e, birisine dönüştürüyor. Hayra kullanıldığında da Allah'a yaklaştıran hatta işte burada gördüğümüz gibi e, dünya tarihindeki sayılı beş kişinin içine sokan bir e, niteliğe dönüşüyor. E, dolayısıyla kendi bu hani değiştiremeyeceğimiz temel karakteristik özelliklerimize bu gözle de bakabiliriz. Bu ikisi nasıl bir arada olur diye düşünmeyin. Yani sabırla bu sertlik nasıl bir arada olur diye düşünmeyin. E, sabır hayırda, doğru olanda devam etmek, sebat etmek demek. E, o sertlik de gerçekçilik olarak kabul edelim bunu. Hz. Nuh'un o karşısındaki topluluğun asla imana gelmeyeceğini görmesi üzerine, bunu kabul etmesi üzerine onlar hakkında bir e, Cenab-ı Hakk'a bir niyazı olarak kabul edebiliriz. Böylece Hz. Nuh arkadaşlar yolundan dönmeyen e, sebat ve azim sahibi, tek başına kalmış, en yakınları tarafından bile destek görmeyen, buna rağmen hiçbir şekilde yolundan dönmeyen, toplumun alt kesimi alt kesiminden çok sayılı birkaç kişi tarafından ancak desteklenen ama buna rağmen efendim davasını sürdüren bir peygamber. Kur'an-ı Kerim'de 43 yerde ismi geçiyor. İslam aslöbetisinin bildirdiğine göre bize 71. sure Nuh suresi olarak e, isimlendirilmiş e, iki sayfalık bir sure ve tamamen Hazreti Nuh'un mücadelesinden bahsediyor ve rivayete göre tarihteki ilk putperestliği de onun kavmi başlatmış hatta Nuh suresinde onların putlarının isimleri zikredilerek işte onlar dediler ki sakın bu putlarınızı terk etmeyin o ayetleri hep göreceğiz ve kendimizce tekrar sizinle e, konuşacağız efendim e, sakın bu putları terk etmeyin diye Nuh suresinin içinde ismi geçen bu putların aslında ta onu o toplumda geçmişte yaşamış iyilikleriyle, hayırseverlikleriyle, güzel ahlaki nitelikleriyle temayüz etmiş kişileri Allah ile aralarına aracı koymak suretiyle ilk putperestliğin başladığını söylüyor tarihçiler. Bu Arap yarım adasındaki putperestler ve o putperestliğin nasıl başladığı'nın tarihçesi hakkında işte bir ismi bilinen Belli ismi bilinen Laat Uzza Menat gibi e, putların aslında geçmişte yaşamış yine hayırseverlikleriyle iyilikleriyle öne çıkmış insanların hayranlığını kazanmış ve bunlar o kadar kıymetli kimseler ki Allah ile bizim aramızda aracılık ederler onlar onlara yalvarırsak onların ruhlarını memnun edersek efendim bunlar bize e, şefaatçi olurlar Allah katında diye e, zaman içerisinde putperestliğe dönüştüğünü yani putperestliğin arkadaşlar e, bildiğim kadarıyla tabii bu da ayrı bir ilim dalı e, dinler tarihinde e, haddimi aşan sözler söylemeyeyim ama temelde iki önemli kaynağı var insan ruhunda arkadaşlar putperestliğin biri aşırı sevgi biri de aşırı korku aşırı korkudan dolayı da insan e, insanlık putlar üretmiş. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz? Mesela işte şimşeklerden korkmuşlar, vahşi hayvanlardan korkmuşlar, bir takım doğaüstü güçlerden korkmuşlar ve o korktukları şeylerden korunmak için onlara tapın, tapınılması gerektiği, onların razı edilmesi gerektiğini düşünmüşler. Kurbanlar sunmuşlar, adaklar sunmuşlar. Yeter ki bize zarar vermesinler diye. Diğeri de işte burada Hazreti Nuh olayında olduğu gibi veya Hristiyanların Hz İsa'yı tanrılaştırılmaları örneğinde olduğu gibi aşırı sevginin gözlerinde çok büyütmenin sonucu olarak ilahlaştırma ya dönüşmüş ve o kişileri temsil eden bir takım putlar yaparak onlara tapmaya başlamışlar bu putperestlerle ilgili şunu hatırlamamız hatırımızdan çıkarmamamız iyi olur arkadaşlar şimdi insan da şöyle bir yani Müslüman da şöyle bir algı oluşuyor ya bu ne kadar saçma bir şey yani ağaçtan işte undan taştan bir takım şeyler şekiller yapıp karşısına geçip nasıl tapıyorlar yani nasıl böyle hani bu kadar geri zekalıca hareket etmişler diye böyle bir küçümseme eee içerisine girebiliyoruz biz anlayamadığımız için. Arkadaşlar ben acizane kanaatim. Putperestlerin bütün tarih boyunca günümüzde de epey artık gittikçe artan sayıda e, putperest var. E, efendim bunların hepsinin geri gerizekalı olduğu kanaatinde değilim. Hepsinin toptan böyle aklının basmadığı ve böyle bir taşla kutsallık gördükleri ve dolayısıyla onun karşısına geçip taptıkları kendilerini bu kadar aşağıladıkları kanaatinde değilim. İçlerinde son derece akıllı insanlar var. Bunun istisyaları ısmar eden insanlar var e, detaylarına girmeyeyim e, e, nasıl yorumluyorlar arkadaşlar diyorlar ki biz bu puta tap, yani bu ağaca tapmıyoruz bu taşa tapmıyoruz veya buradaki şekle tapmıyoruz onun sembolize ettiği güce tapıyoruz o bir, bir şeyi sembolize ediyor işte diyelim ki ineğe tapıyorlar çünkü inek doğurganlığı, üretkenliği, verimi bereketi sembolize ediyor biz o berekete o bereketi elinde tutan güce tapıyoruz bu inek de onun sembolü diyorlar e, tarihte de böyle yapmışlar dolayısıyla bu semboller meselesine de çok dikkat etmek gerekiyor e, üstümüzde başımızda evimizde barkımızda işte değer verdiğimiz bir takım böyle taşlar maçlar varsa şekiller falan varsa bilelim ki bunun tarihteki putperestlikten pek de bir farkı yok e, bunu da hatırlattıktan sonra arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'un e, karakterini e, efendim e, bize tanıtan bir paragraf size aktaracağım e, İslam asiklobetisinden. Ondan sonra Allah'ın izniyle yavaş yavaş e, Hazreti Nuh'la ilgili ayetleri e, o işte 43 yerde geçen e, hikayesini sizlerle yorumlarız inşallah. Kur'an-ı Kerim'e göre İsra suresinin 3. ayetinde Hazreti Nuh çok şükreden bir kuldu. Şimdi e, az önce özetle de olsa e, yaşadığı hayatı size tarif ettim arkadaşlar. İçinde bulunduğu mücadeleyi hor görülmesine, efendim ailesi tarafından bile desteklenme işini ve bunun yüzlerce yıl sürmesine, e, toplumda ancak çok aşağı kesimden birkaç kişi tarafından e, kendisine rağbet edildiğini, bütün o mücadelenin sonucunda e, bir de yani o gemi yapma meselesi var beni hepten böyle hayretlere düşürür. E, Cenab-ı Hak değil mi işte bir tufanla onları yok edecek e, gemi yap diyor Hazreti Nuh'a. Yani ilk kez bir gemi yapılacak tarihte. Hz. Nuh onu o günkü teknolojik imkanlarla yani ne, ne imkanı vardır acaba ne gibi alet edevatı vardı bir gemi yapmaya kalkıyor. Rivayete göre 100 yıldan fazla sürüyor. Geminin ağaçlarını yetiştiriyor önce işte sonra o ağaçları kullanarak gemiyi kendi elleriyle yapıyor ve Kavmi her yanından geçişlerinde Hazreti Nuh'u böyle bir şeyler yaparken görüyorlar. Çünkü anlatıyor ne yaptığını da söylüyor. Bir tufan olacak işte bu gemiye binenler kurtulacak diye. Her seferinde onunla alay ediyorlar arkadaşlar. Yani Nuh Aleyhisselam şunu demiyor. Ya Rabbi yani ben bu kadar mücadele ediyorum. Şu ormanın içinde bir yerde bu gemi kendiliğinden verse yani meleklerin yapı verse demiyor bakın. Ee, bütün bu zorluklara rağmen çok şükreden bir kul. Ee, bu ilginç yani Hazreti Nuhu hani biraz insan ne bekliyor yani biraz böyle değil mi kendi yaşadığımız şartlara baktığımızda kendi ahlakımıza kendi konuşma tarzlarımıza baktığımızda yani bazen gençlerle konuşuyorum yani diyorum ki işte şikayet ediyorlar her şeyden tamam o zaman gidin bir adada yaşayın yani tek başınıza hani e, bu, bununla ilgili romanlar filmler var değil mi gerçek öyküler de var ne yapabileceksin yani ayağını Efendim dikenden taştan korumak için bir ayakkabı yapman, ayağını koruyacak bir sandalet yapman ne kadar sürer? Yani yaşadığımız toplumun içinde insanlarla bir arada yaşamaktan bulunmaktan elde ettiğimiz nimetleri bir düşünün. Yani baş, biz tek başımıza bir yerde yaşasaydık bu e, beğenmediğimiz bağışlarımızı hak edebilecek miydik, kazanabilecek miydik? Bu pek de hoşnut olmadığımız evlerimiz olacak mıydı? Yani e, dolayısıyla ben tabii bir cihetten anlattım, siz bütün cihetlerden düşünün. E, o yaşadığı şartlar içerisinde Hazreti Nuh'u tarif edecek, Kelime olarak sıfat olarak Cenab-ı Hak şükreden bir kul sıfatını çek, e, seçiyor. E, onu böyle tanımlıyor. Buna ayrıca dikkatinizi çekmek istedim. Elbette ki Hz. Nuh yani hayatın görünen şartları bakımından büyük zorluklar içerisinde olmasına rağmen e, manevi açıdan mutlaka çok büyük e, bir tatmin yaşıyordu Illaki peygamberlerin yani Cenab-ı Hak'la olan o özel, bize bizimle paylaşmadıkları o özel hayatları elbette onları çok çok mutlu ediyor olmalı çünkü biz yani böyle Cenab-ı Hak'ın tam kendimizi onun huzurunda hissettiğimiz anlık böyle bazen dualarımız işte ibadet esnasında bir secdede öyle bir an yakalayabiliyorsak ne kadar mutlu oluyoruz onlar bunu belki de hayatın tamamında yaşıyorlardı ee, acizane kanaatim arkadaşlar manevi zenginlik ee, insanı böyle şükreden bir kul seviyesine yükseltir ee, dünya zenginliklerinin dünya nimetlerinin insanlarda e, şükrü ahlak kılacak kadar e, öne geçirdiğini şükretmeyi öne geçirdiğini çok az sayıda insanda gördüm acizane. Yine Kur'an-ı Kerim'de e, Hud suresinin 49. ayet-i kerimesinde güçlükler karşısında gösterdiği sabırla insanlara örnek olarak gösterilmiştir Hz. Nuh. Yani... Hep yıllardır bahsettiğim İbn Kayyim El Cevzi'nin Sabredenler ve Şükredenler kitabını bir kez daha hatırlayalım. İnsanı Allah katında yükselten büyük derecelere büyük dereceleri aşmasını ve Allah'a yakınlığı kazanmasına vesile olan bu iki temel ahlak, biri sabır, biri şükür, bu ikisinin de Hazreti Nuh için Efendim bir karakter özelliği olarak bizzat Rabbil Alemin tarafından e, zikredildiğini görüyoruz. Onun bir başka özelliği bakın bu sabırla bu sertliği de bir arada düşünelim demiştim az önce. E, kafirlere karşı çok sert davranmasıdır. İşte burada az önce size aktardığım rivayet aktarılıyor. Hazreti Ömer'in Nuh Aleyhisselam'a, Hazreti Ebubekir'in de İbrahim Aleyhisselam'a benzetilmesi. Efendim... E, bu sertliğine örnek Nuh suresinin 26. ayet-i kerimesi az önce söylemiştim mealen ayet-i kerimenin numarasını da vermiş olalım. Rabbim yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma diye e, inkarcılara karşı çok sert bir dua ediyor Hazreti Nuh. E, Kur'an-ı Kerim'de gönderilmiş bir peygamber yani mürsel, rasul, apaçık uyarıcı, olarak zikredildiği gibi mübarek sıfatıyla da nitelendiriliyor. Hud suresinin 48. ayeti kelimesinde muhsin sıfatıyla nitelendiriliyor. Saffat suresinin 80. ayeti kelimesinde yine Saffat suresi 81'de mümin, Kamer suresi 9'da kul, İsra suresi 3. ayette şükreden gibi niteliklerle zikredilmiş Hazreti Nuh yine Kavimlerine gönderilmiş emin elçilerden olduğu bildiriliyor. Şuara suresinde şeriat sahibi bir peygamber olduğu biliniyor. Rivayete göre tufan esnasında Hazreti Nuh Ebu Kubeys dağında bulunan Hazreti Adem'in naaşını alarak bir tabut içine koymuş. Tufandan sonra tekrar yerine defnetmiştir deniyor. Bu rivayetin kaynağı verilmemiş. Belki e, bibliografyada verilmiştir. Efendim İdris'ten sonra gelen ilk peygamber olup marangozluk yaptığı da naklediliyor. Bu peygamberlerin meslekleri e, bizim için çok e, bana göre yani e, mühim işaretler taşımaktadır arkadaşlar. Bazı mesleklerin e, peygamber mesleği olması onların e, acizane kanaatim yani e, tabi gelecekte işte bu yapay zekadan sonra mesleklerde de büyük e, dönüşümler bekleniyor ama e, bunların en temel meslekler olarak varlığını koruyacakları ve insanın en temel ihtiyaçlarına yönelik oldukları kanaatindeyim acizane e, Hz. Nuh'a e, Neciyullah Allah'ın kurtardığı kişi sıfatı verilmiş bilhassa Şii geleneğinde e, ve ve Hz. Musa içinde kullanılmış Firavun'un zulmünden kurtarıldığı için Hz. Nuh ile birlikte. Elhasıl arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh'un ee, insanın hepimizin yani özendiği yani şunlardan bir tanesi bile bende olsa işte ahlakım karakterim dindarlığım nasıl olurdu diye hayal ettiğimiz hayalini kurduğumuz bu niteliklerin neredeyse tamamıyla nitelendirildiğini görüyoruz. Ee, bir taraftan şunu da e, hatırlamakta yarar var yani sertlik arkadaşlar bizde genellikle böyle ahlak dışı ahlak dışı demeyelim de ahlaka aykırı. Yani İslam ahlakına aykırı bir tabiat olarak kabul edilir. Ve hani Peygamber Efendimizin de tabii hadislerinde hep yumuşaklığı, nezaketi öne çıkardığını tavsiye ettiğini biliyoruz. İslam ahlakı hilm ahlakıdır. Yani kontrolsüz bir sertlik övülmez. Ama zihnimizin bir tarafında da arkadaşlar sertliğin tek başına kötülük olmadığını, ee, eğer bu sertlik adaletsizliğe, haksızlığa, bencilliğe, zulme sebep oluyorsa o zaman kötü olduğunu. Aynı şekilde merhamet de adaletsizliğe, haksızlığa, zulme sebep olabilir. Yani mesela insanın kendi çocuğuna duyduğu o üstün sevgi, hani kimseyle ölçülemeyecek, kıyaslanamayacak sevgi ve merhamet sebebiyle ailenin diğer fertlerine haksızlık edebilir insan. Dolayısıyla bu niteliklerin yani yumuşaklığın ve sertliğin e, merhametin şefkatin işte bunları Esma-i Hüsna'yı e, anlatırken de e, duymuşsunuzdur bilirsiniz Rahman Rahim isimlerinin tecellisinde e, alimlerimiz buna çok işaret eder çünkü bazen merhamet zarar verir e, Allah'ın merhameti e, adil adaletiyle yani bütün Esma-i Hüsna'sı birden hepsi birden çalıştığı için yani şu anda merhamet tuşuna bastı sadece o çalışıyor böyle bir şey yok hepsi birbiriyle iç içe geçtiği için e, mükemmelliğin de bu olduğunu bildiğimiz için dolayısıyla arkadaşlar sertlik tek başına kötü değildir yeter ki zulümle haksızlıkla bencillikle adaletsizlikle sonuçlanmasın buna buna alet edilmesin efendim bazen sert insanlara da ihtiyacımız vardır. Bunun örneklerini günlük hayatımızda da çok görürüz. Hani birinin dur demesine, birinin sınır koymasına, birinin bir çizgi çekmesine ihtiyacı vardır insanın. Bu aslında kendisi olsa daha iyi olur. Dolayısıyla böyle hani serapağı yumuşaklık eğer yeri geldiğinde gösterilmesi gereken kararlılığa engel oluyorsa bir meziyet değil. Arkadaşlar bazen bir zillettir. Buna Ahmet Hamdi Akseki Hilmi Himari diyor. Yani eşek uysallığı, eşek yumuşaklığı diyor. Dolayısıyla Hz. Nuh'un o sertliğini şey yapmayalım yani eleştirmeyelim veya onun için haşa bir noksanlık olarak görmeyelim. Tam tersine bizim ihtiyacımız olan e, gerçekliğe dayalı, e, hakkaniyet ve adaletle birlikte çalışan e, şükre, sabra, engel olmayan efendim bir kararlılık olduğunu bilelim. Şimdilik bu kadar olsun. İnşallah ayet kelimelere başladığımızda daha detaylı bir şekilde bu anlattıklarımızın üzerinde Dururuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.